Elhamdulillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fih ala kulli halin ve fi kulli hine. Ve Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Ve senedil aşikin. Muhammedin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. <gülüyor> Ama ba'd. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Sofiye meşayihinin hayatını anlatan Tabakatü Sufiye isimli kitabın Bayezid-i Bistami Hazretleri ile ilgili bölümüne geldik. Onu okumaya geçen hafta başladık. Bu hafta devam edeceğiz. Fakat bu okumaya başlamadan önce, başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhu pakine hediye etmek için, sonra onun cümle âlinin, ashabının, etvaının ve saadat ve meşayit-i ruk-u aliyyemizin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan hocamız Muhammed Said-i kadar ruk Aliyemiz silsilelerinden güzel an eylemiş olan saadat-ı meşayihimizin ve onların yetiştirdiği halifelerin, müritlerinin tarikat kardeşlerimizin, ahirete göçmüş olan annelerimizin, babalarımızın, ecdad ceddatu ceddat-ı akriba taallukatımızın, yaranımızın, sevdiklerimizin, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, arkadaşlarımızın, dostlarımızın ruhlarına hediye olsun diye şu beldeleri fethetmiş olan Fatih Sultan Muhammed Han'ın ve mübarek ordusu mensuplarının ve cümle mücahitlerin, şehitlerin, gazilerin ruhlarına hediye olsun diye şu beldemizin medarı iftarı, Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerinin ve sahib sahibi kiramın, Yuşa aleyhisselamın ve cümle Enbiya ve Mürseli'nin ve bu içinde toplandığımız tekkenin banisi Mustafa Selami Efendi hazretlerinin ve hülafasının ve civarımızda methum bulunan Abdül Ahad-ı Nuri Hazretlerinin, Haydar Baba Hazretlerinin, Şeyh Murat Hazretlerinin vesaire evliya Allah'ın ruhları için ve uzaktan yakından buraya teşrif etmiş olan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları için vesaire müminin müminaat müminat ve müslümin müslimat kardeşlerimizin ruhlarının şad olması, kabirlerinin nur dolması için, makamlarının âlâ derecelerinin yüksek olması için, Allahu Teala Hazretlerinin bizlerden ve onlardan razı olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. 69. sayfanın ikinci paragrafından devam ediyoruz. Şemiyetü <gülüyor> <gülüyor> Hasaneb ne Ali ibn Hayyerre etdam ganiye yekulu. Şemiyetü Hasan ibn Alivey yekulu. Kad <gâle> ebu Yezid. Herhalde müellif Söyle, söylemiş olsa gerek ki semi'tu işittim diyor Hasan İbni Ali Hayyeveyh Eddamgani'den duydum ki o da Hasan İbni Aleveyh'den duymuş, o da Ebu Yezid'den duymuş Ebu Yezid bir sami biz Bayezid diyoruz Ba kelimesi Ebu kelimesinin kısaltılmış geçen hafta, geçenki derste söylemiştik Ebu Yezid demek Bağ Yezid demek. Yani Bağ Bistami şöyle demiş. Gale Ebu Yezide. Niye Yezide diyoruz? Çünkü Yezide fiil sigasından özel isim olduğundan gayrimusaliftir. Onun için e, cer ve tenvin kabul etmediğinden Ebu Yezide deniliyor. Arap dil bilgisi kaidesi böyle. Ebu Yezid yani Bağ Yezid'i Bistami şöyle demiş. قَعَدْتُ الْلَيْلَةً ف۪ي مِحْرَاب۪ي فَمَدَدْتُ الرِّجْلِي فَهَتَفَ ب۪ي هَاتِفٌ مَنْ يُجَالِسُ الْمُلُكَ يَنْبَغ۪ي اَنْ يُجَالِسَهُمْ بِحُسْنُ الْأَدَبِ Bir gün mihrabımda oturmuştum. Mihrap bize göre bir caminin İmamın geçip namazı kıldırdığı önündeki böyle girintili kısma deniliyor ama <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Kullema aleyha Zekeriya mihrabe vecede in daha rizka. Meryem validemizin ibadet yerine de mihrap deniliyor. Oraya Zekeriya Aleyhisselam ne zaman girse orada kendisinin getirmediği Kilit de kendisinin elinde, başkasının da girmesi mümkün değil. Orada çeşit çeşit türlü türlü rızıklar görüldü manasına. Ee, gelen ayet-i kerimede mihrap kelimesi geçiyor. Demek ki biz mihrap kelimesini şöyle bir girinti manasına kullanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de o manaya bir <gülüyor> ibadete tahsis edilmiş oda, hücre, yer manasına. Burada da o manaya kullanılmış Efendim kim bakar burada mihrap kelimesine? Mi? Bunu kullanmasını bilen? Bakalım orada ne diyecek? Yani ibadet yahımda, ibadet odamda bir gün oturmuştum diyor Bayezid Bistami Hazreti. Femedettü ricli. Bir ayağımı uzattım ayağını uzatmış şöyle mihrabında yani ibadet yerinde Fe haddese bi kulağıma seslenen bir kimsenin bir sesi geldi. Gayipten seslenen bir kimsenin bir sesi geldi. Şöyle diyordu. Men yüce'lül <gülüyor> müluke. Yenbâği en yücelise hun bi husnul edebi hükümdarlarla meclisinde oturan insanların onların meclisinde edebe riayet ederek oturmaları gerekir. Böyle bir ses geldi. Halbuki kimse yok. Odasında ibadet ediyor. Hükümdarlar hükümdarların yanına gittiği zaman insan oturduğu zaman Evet, mihrap kelimesine baktık. Orada mihrap kelimesi hakkında şöyle bilgi var. Sadrul beyt evin orta güzel yeri. En şerefli yeri manasında. Ekrem-i mevadihi evin en güzel kısmı. Demek ki Orta yeri, şerefli, yüksek, kıymetli kısmı filan manasına kullanılan bir kelime. Evet, hükümdarlarla oturan kimsenin edeple oturması lazım gelir diye bir sesliyormuş. Hatif, hedefe hatifun, hedefe bir hatifun. Hatif demek, gayipten seslenen bir varlık demek. Bazılarına göre hatif bir melektir. efendim ki o melek insana görmediği bir yerden görmediği bir şekilde sesleniyor öyle bir ses geliyor ama baksa kimseyi göremez çünkü melek seslenen veyahut da sahibi belli olmayan görülmeyen efendim seslenene hatif derler onun seslenmesine de hedefe derler yani bana böyle bir seslenici seslendi. artık kimdi bu böyle seslenen o melek midir Başka bir varlık mıdır? Neyse, hükümdarlarla oturan edeple oturmalı dedi. Neden böyle dedi? Çünkü o nihrap ibadet mahalli gibi birlerini Hazretlerinin oraya girdiği zaman hükümdarlar hükümdara Allahu Teala Hazretlerini ibadet için giriyor. Orada onun için oturuyor. O halde dünyadaki bir hükümdarın yanında edeple oturulduğu gibi Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda ise çok daha edebe riayetle oturmak lazım gelir. Demek ki ibadethanesinde öyle ayağını uzatması uygun düşmemiş ki hafiften öyle bir ses geliyor ve böyle yapmaması kendisine münasip bir şekilde hatırlatılmış oluyor. Dikkat ederseniz biz namaz kılarken diz çökerip oturuyoruz ki hürmetin en güzel efendim nişanesidir. Ve eğer dizinde ayağında bir Ağrı ve arıza yoksa böyle oturmaya dikkat etmek lazım. Biz diyor Ömer Ziyahattin Efendi Hazretlerinin oru, oğlu Profesör Yusuf Siyah Bey, Allah razı olsun. Biz diyor saatlerce otururduk, kıpırdamazdık. Şimdiki gençler diyor böyle diz çökünce şey yapamıyorlar, oturmaya tahammülleri olmuyor. Halbuki biz talim ederdik. Ve kıpırdamamak adetti. Kıpırdamak doğru sayılmazdı. Diz çökmekten başka bir şekilde oturmak da caiz değil gibiydi. Öyle oturulurdu deniliyor. Tabii yaşlandığı zaman insan dizindeki kireçlenme dolayısıyla, ağrıza dolayısıyla, eklemlerdeki sıkıntı dolayısıyla, kıkırdakların rahatsızlanması dolayısıyla bazı şeyleri yapamayabiliyor. Ayağını kıvramayabiliyor. Parmağını kıv kıvramayabiliyor. Parmağını mesela baş parmağını kıbleye dönüp tutabilmesi lazım ama rahatsızlık olunca yapamayabiliyor veya eğilemeyebiliyor. O zaman başıyla ima ile namazı kılıyor. Ama yapabildiğince olanca dikkatiyle ve olanca hürmetiyle yer bir şekilde hareket etmek lazım. Oturmak, kalkmak lazım. Edebe riayet etmek lazım. Çünkü nasıl dünyadaki büyük zatların huzurunda yer oturuluyorsa Onların hepsinden çok daha fazla Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda edebe riayet etmek lazım. Ve bir hikale, aynı rivayet zinciriyle gelen haberde bu müellif Süleminiye kadar Süle ile Ebu Yezide de an derecetil arif Kakale ne ise huna ki derecenin bela ala faydeti alifin vücudu megrufihi Bayezid-i Sami Hazretlerine Arif'in derecesi nedir, nasıldır, mertebesi, mevkii, makamı, hali, şanı nasıldır diye soruldu. O da Cevaden buyurdu ki neyse hünekat derece. O makamda öyle bir mevki, derece varhis konusu değildir. Arif olmuşsa insan, irfana ermişse, marifetullahı hasıl etmişse, Allah'ı bilen bir insan haline gelmişse bel a'la faidetil arif arifin en yüksek duygusu fayda burada. Yani içinde duyduğu mana demek. Efendim, vücudu marufihi bildiği marufu olan Allahu Teala Hazretleri mabudu ve marufu olan Allahu Teala Hazretlerinin varlığıdır. Onu hisseder, başka bir şey hissetmez. Orada mevki, makam, rütbe, şan, hal, sıfat yok olur. Arif irfanı hakikiye erdi mi? Sadece marufunun yani Rabb'inin varlığını hisseder, kendisi başka bir şey hissetmez bu. Başka şeyin düşünüldüğü, konuşulduğu bir hal değildir. Bir o vardır, başka bir şey yoktur o o mertebede diye böyle cevap vermiş. Kale ve vekale Ebu Yezid'e yine aynı ravi Ebu Yezid bin Saminin, Fa Yezid şöyle dediğinde rivayet etmiş. El-âbidu ya'buduhu bilhâli. Vel-ârifü'l-vâsıl ya'buduhu hali Tabi bu sözlerin inceliklerini anlamak için bir kere o halleri yaşamak lazım. Ama hiç olmazsa Arapçayı biraz iyi bilmek lazım. Çok ince sözler söylüyorlar çünkü. Manalar çok derin. Bayezid-i demiş ki âbid Allah'a hal ile bir takım haller ve tavırlar ile ibadet eder. Ama Allah'a vasıl olmuş olan Arif Arif kul Allah'a hal içinde güzel bir hal ile ibadet eder. Şimdi bu sözden maksat ne olabilir diye düşünelim. Bir abid var, ibadet ediyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor, tesbih çekiyor, vazifelerini yapıyor, Allah'ın emirlerini yerine getiriyor filan. Tabi tasavvufta en yüksek mertebe Arif'in değildir. Arif, eşi, abidin değildir. Abid, aşağı mertebededir. Daha yükseldiği zaman zahit olur, daha yükseldiği zaman arif olur, daha yükseldiği zaman aşık olur. Yani irfanın tasavvufun mertebelerinin yükseği, ariflerin makamıdır. Abidlik makamı daha aşağıdadır. Adeta arif denildiği zaman yani ibadetleri şeklen yerine getiriyor ama henüz kalbi gönlü çok nurlanıp da tam irfana erememiş kimse kastediliyor. Henüz efendim bağını nurlandıramamış, henüz kalp gözünü tam açamamış, henüz tam maksuda erişememiş, olgunlaşamamış kimse kastediliyor. Abid Allah'a hal ile ibadet eder. Yani şeklen, zahirdeki şekillere, usullere, tarzlara göre ibadet yapar. İşte elpençe divan durur, efenin boynunu büker vesaire filan. Böyle ama Allah'a vasıl olmuş olan, maksuda ermiş olan, olgunlaşmış olan, vasıl ne makamına, Allah'a ulaşma makamına yükselmiş olan arif kul ise Allah'a hal içinde ibadet eder. Hal ile değil de, şekil ile değil de, efendim, Güzel bir hale görünmüş olarak ibadet eder. Yani şöyle diyebiliriz, birisi şeklen ibadet eder, birisi duyarak ibadet eder. Hissede eder, tadını çıkarta çıkarta efendim o hali yaşaya yaşaya efendim zevkini tada tada ibadet eder diyebiliriz. Kalebesiyle ebu Yezid'e. Bir mazda yusta anu aler ibadeti fakale billahi inkün te tarif uhu. Yine Abu Yazid İstanbül Hazretlerine birisi sormuş ki, tabii onun etrafında onunla konuşacak insanlar da epicye tasavvufta ilerlemiş, dini bilgileri yüksek efendim insanlar, öyle sıradan insanlar değil soruları da ince, cevaplar da onlara göre ince ve hassas ve yüksek. Birisi sormuş ki bir maza yüstahnu alal ibadeti Allah'a kulluk ve ibadet yapmaya ne yardımcı olabilir? Neye mazhar olursa insan ibadeti kolay yapar? İbadeti kolay yapmanın destekçisi ne ola? Nereden destek alır? Neyle insan kudret bulur güzel ibadeti etmeye gibi bir soru sormuş. Yani hepimiz ibadet ediyoruz da güzel ibadeti nasıl yapabiliriz? Ne yapmak lazım ki? Hangi sebeplere tevessül etmek lazım ki? Yaptığımız ibadet şöyle, makbul, güzel bir ibadet olsun. Acaba bunun levazımatı nedir? Tedarikatı nedir? Esbabı nedir? Neleri yaparsak güzel ibadet etme durumuna yükselebiliriz diye sormuşlar. Tabi bu soruyu size sorulmuş gibi bir düşünün, cevabını kendi içinizde arayın. Bakalım Bayez-i Bistami Hazretleri'nin cevabı nasıl? Diyor ki, fekale billahi Allah'la Allah'la Allah'a ibadetin güzel olmasının tedarikatı yine Allah'tandır. Allah yardım ederse olur. İnkün te tarifuhu eğer sen Allah'ı biliyorsan eğer sen Allah'ı bilmiş, tanımış, irfana ermişsen, marifetullah'a sahip olmuşsan Efendim o zaman Allah'la Allah'ın desteğiyle, yardımıyla ibadeti güzel yaparsın. Onun için İyâke Nâbudu ve İyâke Nesne'in diyoruz namazda da. Ya Rabbi ancak sana ibadet ederiz, ancak senden yardım isteriz diyoruz. İbadete kuvvet de ondandır. İbadeti zevkle yapmak da ondandır. İbadetin esrarına aşina olmak da ondandır. İbadetin efendim, tadını kavramak da, ihlasla onu yapmak da efendim böyle Makbul, güzel bir tarzda yapabilmek de onun iledir, onun irşadıyledir, onun işareti iledir. Onun efendim verdiği ihsanat ve ikramat ile ve manevi haller ve duygular iledir. Her şey Allah'tandır. Onun için biz tabii geçen haftada yeri geldi, söyledik. Efendim, Halvete girdiği zaman itikafa girdiği zaman ilk başta efendim lafayla ilahu diye onu öğretiyoruz efendim her her şeyi yapan eden Allahu Teala Hazretlerinin olduğunu ilk önce derviş anlasın diye kalp dersinde ilk önce o mana tef tefekkür ediliyor efendim yaf alillahu mayyisa ve yahdunuma yürüt lafayla ilahu manası böyle iyice hazmettiriliyor. İbadetin güzel yapılması, tadına vararak yapılması da gene Allah'tan gelen yardımla olur. Bu yardım da şeyden hasıl olur. Marifetullah'tan hasıl olur. Allah'ı iyi biliyorsa insan o zaman irfana ermişse, marifetullah'a ermişse o zaman Allah tarafından kendisine efendim, tefukat, samedaniye, ihsan olur da ibadeti de tatlı ve güzel, ala ve hoş bir tarzda yapabilir. O halde Allah'tan isteyeceğiz yine. Ya Rabbi şu ibadeti güzel yapmama bana yardım eyle. Hacca giderken ne diyoruz? Ya Rabbi senin rızan için Beyt-i ziyaret etmeye, hac etmeye niyet ettim. Ve yesirhu bunu bana kolaylaştır. Ve tekabbelhu minni ve bu haccı benden kabul eyle Ya Rabbi. Bana kolaylaştır diyoruz. Ve ve e-inni ala edai zikrike ve şükrike ve husni ke diye duamız var. Peygamber Efendimiz'in bize öğrettiği. Yani sana zikretmekte, seni zikretmekte, sana şükretmekte, sana güzel ibadet etmekte bize yardım et ya Rabbi diyoruz. Yardımın ondan geldiğini gösteren bir dua tabi bu da. Burada da o manayı sorana anlatmış oluyor. Yani Allah'tan gelecek yardım. E-inni bana yardım eyle. Ala eda izlike, senin zikrini güzel eda etme hususunda bana yardım eyle. Ve şükrike. Ve verdiğin nimetleri güzel şük şükretmek hususunda bana yardım eyle. Ve hüsnü ibadetike ve ibadetini güzel eda etme hususunda bana yardım eyle." diye dua böyle. Yani demek ki ibadetin güzel bir vecih ile yapılabilmesinin yardımı da gene Allah'tan gelecek, ondan istenecek. Kale ve kale Ebu Yezid. Yine aynı ravi rivayet etmiş ki Bay Yezid-i şöyle buyurmuş. Edna ma yecibu alel arifi en yehebe lehu ma kad mellekehu Edna ma yecibu alel arifi Arif olan yüksek seviyeli Sofiye Yüksek seviyeli Müslümana, Arife Gereken Şeylerin en aşağısı İlki En evvel en başta geleni En yehebe Allah'a bağışlamasıdır Mâ kad mellekehu Allah'ın kendisine, kendisine Sahip kıldığı her şeyi Allah'ın verdiği her şeyi Allah'a bağışlamasıdır. Yani Arifliğin ilk vazifesi, Arif'in ilk yapacağı şey Allah kendisine ne vermişse Allah'ın verdiği her şeyi Allah'a bağışlamasıdır. Tabi Allah bize ne vermiş? Akıl vermiş, güç vermiş, kuvvet vermiş, mal vermiş, mülk vermiş, ilim vermiş, imkan vermiş. Bunları hep Allah veriyor. Bizim bunları tekrar Allah'a bağışlamamız ne demek olabilir? Bunların hepsini Allah'ın hizmetine vermek demek olabilir. Kul Allah'a bir şey veremez. Çünkü mal zaten varlık Allah'ın. Ama bu ne demek olabilir? Yani Allah'ın verdiği bütün gücü, kuvveti, imkanı, ilmi, efendim vesaireyi Allah yoluna sarf etmesi lazım. Ya Rabbi sen bana kuvvet mi verdin? Kalkayım sana ibadet edeyim. Ya Rabbi sen bana akıl, fikir, ilim mi verdin? Bu ilmi senin dinine yardımcı olmak için kullanayım. İnsanların arasına gireyim, senin dinine onları çağırayım. Onları irşat edeyim, onları efendim doğru yola çekmeye çalışayım, emr-i maruf yapayım, nehy-i münker yapayım. Sen bana mal vermişsin ya Rabbi, tamam ben bunları fokaraya dağıtayım, senin rızanı kazanmak için. Cihada harcayayım, senin rızanı kazanmak için. İslam'ın gelişmesi için hayratı haserata harcayayım diye. Allah'ın kendisine nasip ettiği, vermiş olduğu her şeyi Allah yoluna efendim Allah'a iba etmek demek o Allah yoluna vermesi gerekir. Arif'in ilk yapacağı iş en aşağı mertebesi bu. Ondan sonra artık tabi ne yapması gerekiyorsa yapacak. En kıymetli varlığı da canıdır. Canını bile icabında arif Allah yoluna feda edecek. Kale ve kale Ebu Yezid. menidde al cem a bittilla il hakkı yahtacı en yüz yime nefşehu ile el o ubu diye <gülüyor> meniddde al cem a diplail hakkı yahtacı en yüz yime nefsehu ileel o bir kimse hakkın ibtilasıyla beraber olmak iddiasındaysa o zaman nesini kulluğun esbabına bağlaması, bağlamaya muhtaç olur. İbtila tabi manası nedir? Allah'ın kulu bir şeye müptela kılması demek. Allah kullarını imtihan için onlara çeşitli şeyler gönderir. Hastalık gönderir, bir olay başına getirir, bir sıkıntıya sokar, efendim bir kimseyle karşılaştırır, bir takım efendim böyle şeylerle karşılaşır. Böyle hakkın müftela kılmasıyla, efendim cem iddiasında olan bir kimse, nefsini kulluğun e, esbabı, illetleri, sebepleri nelerse onlara sarmak zorundadır. Yani kulluk neyi gerektiriyorsa o esbaba tevessül edip, edip o kulluğun gereklerini yapmaya sımsıkı sarılması icap eder. Semirtü Mansur bin i Abdillahi yekulü Eba İmran bin İsa el-Ma'ruh bi Ümey يقول الثملي evi, اذنه ezdeni يزده مره ثم en ان يقيم فنظر في الصف ترى رجلا عليه اثر السفر فتقدم اليه فتكلمه بشيء فقام الرجل وخرج من المسجد فساله بعض من حضره فقال فقال Fetihlem tı ve nesiyi tı ve daxal tı meside fakaleli Ebu Yezid la yedirde fetih mumu filhalar fazeke fazeleke vaxarıştu. Bu hadiseyi müellif Mansur epi Abdullahdan duymuş. Abdullah o Mansurdan. O da Ebu İmran isimli, künyesi Ebu İmran olan Musa İbn İsa'dan ümeyle kaplı. Efendim Ümeyye diye tanınmış olan Amcacık demek yani Ümeyye Ümey lakaplı Musa İbn İsa Ebu İmran'dan duymuş. O da babasından duymuş ki babası şöyle nakletmiş. Ezen Ebu Yezid merreten. Bayezdi İsami bir gün bir kere ezan okudu. Sümme erade en yukime. Sonra da kâmet getirmek istedi. Ezanı okumuştu. Artık farza duracaklar. Kâmet getirmek istemişti. Fenazara zara fissafi. Döndü. Saffa baktı. Arkasında saf bağlayan, cemaat durumunda olan insanlara baktı şöyle. İmamlık yapacak kendisi Saffa baktı. Fera racülen aleyhi eseru sefer. Baktı ki orada bir yabancı adam var, seyahatten gelmiş, yolcu insan halinde. Yabancı bir insan duruyor orada. Fetakad deme ilehi onun yanına vardı. Tekelleme hu şeyin. Ona bir şey söyledi. Fekaner racüm. Bunun üzerine adam kalktı ve karaca el mescid, mescidden çıktı gitti. Kalktı, mescidden çıktı gitti o adam. وَسَأَلَهُ بَعْدُ مَنْ حَدَرًا Durumu orada olup da görenlerden birisi bu adama sordular. <gülüyor> ne söyledi sana Bayez Ghibislami ki ön saftaydın, kalktın, mescitten çıktın. Ne oldu, ne söyledi? diye sordular. فَقَالَ Raculu Bu adam dedi ki كُنْتُ فِي sefer Yolcuydum, seyahatteydim, yoldan geliyordum. فَلَمْ اَجْدِ Çeşme yoktu, kuyu yoktu. Su bulamamıştım. Ve teyemmemtü. Teyemmüm abdesti almıştım. Teyemmümle abdesti almıştım. Ve mesitü sonra bu teyemmümle abdesti aldığımı unuttum ben. Şehre gelince. Ve bu mescide girdim. Bayezid işte o zaman ona dönmüş demiş ki, fil hadar. yani bir seyahat bitip de insan beldesine geldi mi Şehre geldi mi? Teyemmüm caiz olmaz. dedi. Efendim, tezeker tecarike ben de teyemmümle yolda abdest aldım. böylece bu hatırlatma üzerine anladım da ve vehara onun için mescitten çıktım ta abdest alma Yani ne ne göstermiş oluyor Bay Ali İhsami? Keramet gösteriyor. Ama nasıl keramet gösteriyor? Yani hani Osman-ı Efendimiz halifeyken birisi yanına gelmiş de halifenin yanına Osman-ı Affan Hazretlerinin yanına üçüncü halife Hazreti Osman ona bakmış ben senin gözünde zina emareleri, izleri görüyorum demiş. Adam afallamış. Demiş, demiş ki peygamberlik Bitmedi mi yoksa? Peygamber Efendimiz ahirete göçtü. Ebu Bekir halife oldu, Ömer halife oldu, sen halife oldun. Yoksa peygamberlik devam mı ediyor? Bitmedi mi? Vahiy mi geliyor? Nereden girdin yani? Bu gözünde zina izleri. Yolda gelirken açık bir kapıdan içeriye bakmış. Efendim bakmaması gerekiyor tabii. Kapıdan, pencereden içeri bakılmaz. Kapıdan, pencereden içeriye bakan izinsiz oraya girmiş gibidir. Bakmayacak. Onun için bizim... E, Tekkede, tarikatta, prenset nedir? Nazar, ber, kadem. Pabucunun ucuna bakacak, ayağına bakacak. Etrafa baktı mı, gözü takılır tabii. O etrafa bakmış, kapıdan bakmakla kapıdan içeri girmek aynıdır. Aynı şekilde yasaktır yani. İkisi de doğru değildir. Başkasının kapısından içeri giremezsin açık diye. Başkasının da kapısından, camından bakamazsın. E, ne yapayım açmasaydı? O açmış bir kabaat işlemiş, sen de bakmışsın bir kabaat işlemiş. İkisi kabaat. de, İkin, de yapmayacaktınız. O kapatacaktı, perde yapacaktı, efendim filan. Ama herhangi bir şekilde açılmışsa bir bakmayacak. Birisi uyumuş, açılmış, görünmemesi gereken yerleri görünüyor. Ne yapacak insan? Örtü verecek. Çünkü farkında değil. Ölmüş. Şimdi böyle bir cünüp hali olsa, abdestsizlik hali olsa, hadi desek ki bu adamın abdest nuru yok yüzünde. Efendim, oradan anladı Bayezid-i İslam'ı. Adamın abdesti var. yozcuyken teyemmüm abdesti almış. Malum, İslam kolaylık dinidir, zorluk dini değildir. Dinimizde ibadet yaparken suyla abdest alacak insan. Elini, yüzünü, ayaklarını belli usul ile abdest alarak, yıkayacak, namaza öyle gelecek. Abdestin fazları var, abdestin kendisi faz, abdestsiz namaz olmaz. Ama su bulunmazsa ne yapacak Müslüman? O zaman toprak veya toprak cinsinden bir şeyle teyemmüm abdesti alacak. Yani sembolik adeta, sembolik bir abdest alacak, su olmadığı halde, toprağa elini vuracak, yüzüne böyle yapacak, toprağa elini bir daha vuracak, ellerini sıvazlayacak, olacak. Abdestli. Yani su yok. Kuyu yok. Çeşme yok. Su bulma imkanı yok. Böyle yapınca gene abdestli olur. Buna teyemmüm abdesti derler. Kur'an-ı Kerim'de vardır. Ee, su bulamazsanız fe teyemmemu sa'iden tayiben vemsahu bi vücuhikum ve eydikum diye ayet-i de efendim saraheten bildirilmiş bir abdest alma şekli. Adamcağız yolda su olmadığı için, yolcu olduğundan e, Hicaz'ın yollarında çeşme su imkanı buralardaki gibi olmadığından susuz ne, yapmış, ne yapsın abdest almış toprakla teyemmüm abdesti almış sonra unutmuş teyemmüm abdesti aldığını suyu bulunca teyemmüm biter suyu gördüğü zaman abdest alması lazım normal olarak tabi onu unutmuş mescide girmiş teyemmüm abdesti var üzerinde Unutmak da mazeret, biliyorsunuz insan unutarak yiyese, ise orucu bozulmuyor. Unuttuğu için mazeret oluyor yani. Ama Bayezid-i İslami o mübareğin, mübarek bayezid İslami, yani gözü nasıl görse, efendim gönlü nasıl görse, hali nasıl halse o şahsın abdestsiz olduğunu ve teyemmümlü olduğunu biliyor. Yani abdestsiz olduğunu bilir, neden abdestsiz olduğunu bilmez. Ama teyemmümle abdestli olduğunu olduğunda biliyor, kulağını eyle ediyor ki şehre geldin artık şehirde teyemmüm abdesti caiz değildir diyor. Onun üzerine adam çıkıyor dışarıda abdest alıp öyle geliyor. Yani normal suyla abdestini alıyor. Mescidin şadırvanında mesela. Ondan sonra geliyor namaz kılıyor. Yani hani Cüneyd'e Bağdadi Hazretlerine gayrimüslimin birisi tebliğ eylemiş, mescide gelmiş, girmiş. Demiş ki sizin yani demiş ki ya şey bir hadis-i şerif var. Efendim müminin ferasetinden korkun diyor Resulullah. İtteku firasetel mümini ve innehu yazru bi nurillah. Müminin ferasetinden kork. Çünkü o baktığı zaman Allah'ın nuruyla bakar, görür yani, anlar, görünmeyecek, bilmeyecek şeyleri. Bu keramet'i gösteren bir hadis-i şeriftir tabii. Bunu sormuş. Gelmiş gayrimüslim kendisi kıyafeti tebdiri kıyafet eylemiş. Belli olmayacak bir şekilde. Bu hadisin şerifi sormuş Cüneyd i Hazretlerine. O da ona diyor ki bana bak hadi bakalım şimdi kelime-i çekip Müslüman ol. Müslüman olmanın zamanı geldi. Şimdi burada iki keramet gösterdi diyorlar bu rivayet eden alimler. Bir Adamın Müslüman değil gayrimüslim olduğunu bildi. Bu bir. İkincisi hadi bakalım Müslüman ol çünkü Müslüman olmanın zamanı geldi dedi. Artık kafirliğinin müddetinin bittiği ve ondan sonra Müslümanlığının zamanının geldiğini de bildi. Tabi adam bu kerameti görünce Müslüman oluyor. Kelime-i şehadet getiriyor Müslüman oluyor. Demek ki allah Teala Hazretleri kullarına böyle meziyetler, böyle imkanlar, böyle görüşler, böyle sezişler veriyor. İşte buna ne derler? Keramet derler. Keramet mana olarak, kelime olarak ne manaya geliyor? Allah'ın ikramı manasına geliyor. İkram diyor, keramet. Yani Allah o kula oluyor. keramet derler. Tabi hadis-i şeriflerde vardır. Bir kul efendim farzları yaptı mı Allah onu sever. Nafile ibadetleri yapa yapa da Allah'a yakınlaşması devam eder, devam eder, devam eder. Nihayet Allah'ın sevdiği bir kul olur. Allah'ın sevdiği kul olunca Allah'ın, Allah onun gören gözü olur, işiten kulağı olur, söyleyen dili olur, tutan eli olur, yürüyen ayağı olur. Yani Allah'la görür, Allah'la işitir, Allah'la tutar yapar eder, Allah'la yürür. Yani olağanüstü görüş kabiliyeti, olağanüstü duyuş kabiliyeti, olağanüstü söyleme meziyeti üstü Efendim tutup şey yapması. En büyük pehlivan geldi herkesi devirdi devirdi. Peygamber Efendimiz dedi ki gel bakalım bir de benimle güreş. Peygamber Efendimiz küt onu devirdi. Neden? Yani çok öyle aşırı yapılı bir kimse değil Peygamber Efendimiz ama Peygamber küt diye yere devirdi. Olmadı filan bir daha yapalım. Ne oldu bir daha yapalım. Bir daha devirdi. Bir daha gene devirdi. Peygamber Efendimiz'e vahiy geldi mi deve geldi. Peygamber Efendimiz'in dizi birisi ne değilse dizi parçalanacak gibi olurdu o şahsın. Yani olağanüstü bir takım şeyler oluyor. İşte bunlar hattır ve gerçektir. Keramatül i hakkun. Kur'an-ı Kerim'de vardır, hadisi şerifte vardır, menakıdnamelerde vardır, evliya Allah'ın hayatında vardır. Burada da Baizli Bissami Hazretlerinin bir kerametini ravi söylemiş oldu. Adama gitmiş, sen teyemmümlüsün, cemm abdestinin hükmü olmaz şimdi git dışarıdan abdest al gel demiş. Kâle <gülüyor> ve kana Ebu Yezid. Amiltu fil cilihadike Selasine seneten fema vechet şey şey'en eşedde aleyye min el ve bita'abati ve le vestilahu ulema'i le bakiti. Bahtilaful ulama rahme illa fi tecridit tevhid. Oldu <gülüyor> Amirte fil mücahede Selasine seneten Bayezid-i aynı rivayetle geldiğine göre müellife kadar buyurmuş ki mücahede konusunda sahasında mücahede işinde 30 sene çalıştım. Mücahede ne demek? Cehd etmek cihad eylemek demek ama kimle? Nefsiyle. Allah yolunda fedakarlık yaparak, arzularıyla, hevai, hevai nefsiyle mücahide etmek. Düşmanla savaşmak var. Kılıcı alıyorsun, çarpışıyorsun. Bu düşmanla kıtal veya muharebe filan cihat deniliyor. Düşmanların en büyüğü insanın içindeki kendi nefsidir. Nefsinin arzularıdır. Onunla da mücahide etmesi lazım. Yat diyor. Hayır yatma, kalk diyeceksin. Niye diyor? Oruç tutma diyor. Hayır. Tutmam lazım diyeceksin, tutacaksın. Boş verdikliği sonra yaparsın diyor. Hayır. Şimdi yapmam lazım diyeceksin. Yapacaksın. Bırak şu şeyi diyor. Hayır. Bu işi yapmam lazım. Vazife yapacaksın. Veyahut yap şu işi diyor. Hayır. O günah onu yapmam lazım diyeceksin. Yapmayacaksın. Yani nefisle Ceng edeceksin. Kendinle. İraden arzularınla mücadele edeceksin. Yani nefsin şeytanla e, nefs, e, nefsinle efendim nefsinin arzuları ile sen efendim aklınla cenk edeceksin, savaşacaksın. İşte buna mücahideyi nefs diyorlar. Nefisle mücahide. E, bu da cihad ekber oluyor. En büyük cihadı oluyor. Çünkü düşmanla çarpışmaktan daha zor. Kendi kendisiyle insan kendi kendisini yenecek. Kendi arzusunu kendisi dinlemeyecek. Kendi gönlünün muradını yapmayacak da aksini yapabilecek. Aklı, mantığı onu gösterdiği için. 30 sene mücahadede çalıştım diyor. Felem ere temel vecibti şey en eşette aleyye minel ilmi ve mütabaah dili. İlimden ve ilme uymaktan daha zor olan bir şey bulamadım. İlme uymak ve ilmin gereği olan şeye uymak çok zor gelmiş. En zor o gelmiş. Neden? İki sebepten. Bir kere bir konuda ilim ne diyor onu bilmek kolay değildir. Alim olmak lazım. Kolay kolay tespit edilemez. Onun için herkes fetva verecek adam arıyor. Gidiyorlar. Kim bu işi bilir diye soruyorlar. Herkese güvenemiyorlar. Gerçeği bulmak kolay değildir. Birisi bu. Yani İlmi bir meseleyi tam uygun bir şekilde çözümlemek kolay değildir. İlim zordur. Çok çalışmak lazım, çok araştırmak lazım, çok soruşturmak lazım, çok derin bilgisi olması lazım insanın. İlim zor. Bir de ilmin gereği olan işi, aklın mantığın söylediği işi yapmak da zor. İlim şunu şöyle yapmayı söyledi, gıybet etme dedi ama gıybet etmeye devam ediyor millet. Veyahut Kur'an-ı Kerim'e çalış dedi ama Kur'an-ı Kerim'e çalışmıyor. Veyahut git dalgınla barış dedi ama barışmıyor. Veya efendim amellerini ihlasla yap, dünyaya dalma, ahirete hazırlan terbekâr ol dedi ama yapamıyor. Yani bildiğini yapmak kolay bir şey değil. Eğer bildiği yapılsaydı insanların, bu vaazları dinleyen insanların hepsi evliya olacaktı. Şimdiye. Ama dinliyor dinliyor gene yapmıyor. Dinliyor dinliyor yapmıyor dinlediğini duyduğunu öğrendiğini bildiğini yapmaktan daha zorunu görmedim diyor bildiğini yapacak insan böyle estilafı ülama ile bak eğer alimlerin birbirleriyle ihtilafı olmayayla kalırdım Yani alimlerin ihtilafı olması insana bir rahatlık veriyor. Alimlerin ihtilafı olmasaydı öylece kalırdım. Vaktilafül ihtilafül i rahmetin. Ve alimlerin ihtilafı rahmettir. İlla fi tecridi tevhid. Tabi ihtilaf çeşitli fıkhi meselelerde olur ama Tevhidin efendim, tam böyle ortaya konulması konusunda ihtilaf olması. Allah'ın vahtaniyetini sezmekte, tevhidi hakikiye ermekte, orada ihtilaf olmaz. Orada ittifak olması lazım. Orada şaşırmak ve çeşitli sözler söylemek bahis konusu olamaz. Öteki başka şeylerdeki efendim, şöyle mi yapmalı, böyle mi yapmalı, o alim o demiş, bu alim bunu demiş, bu bir vüsat ve genişlik getiriyor. İnsanları biraz efendim, rahatlattırıyor. Ve kâle Ebu Yezid la ya'rifu nefsehu men sahibethu şehvetuhu. Sayfayı bitirelim. Diye i̇ki sözünü daha okuyalım da 71. sayfaya gelelim. La ya'rifu nefsehu Nefsini bilmemiştir veya bilemeyecektir. Bilmemiştir de Bilmesi de mümkün olmayacaktır. Men hu şehvetuhu. Şehveti kendisine hakim olan kimse. Tabi nefsini bilip de ne olacak bir insan? Nefsini bilen Rabb bilir de onun için nefsinin mahiyetini bilmesi lazım, nefsini tanıması lazım ki marifetullah'a ersin. Ama şehvetinin esiri ise bir insan Şehveti kendisine yarsa, şehvetiyle beraberse, şehvetini kesememişse, ona karşı olamamışsa, o zaman o nefsini hiç bilemeyecek demektir. Nefsini bilemeyince de marifetullah'a eremeyecek demektir. Demek ki insanın şehvet nefsaniyesinin her türlüsünün efendim tasallutundan, baskısından kurtulması lazım. Onları yenebilmesi lazım. şehvet nefsaniye nedir? Çeşitlidir. Yemek iştahası bir şehvettir. Efendim, karşı cinse karşı hissedilen meyil, sevgi, efendim, bir şehvettir. Mala karşı olan bir arzu, şehvettir. Efendim, uykuya karşı olan bir arzu, şehvettir. Efendim, mevkiye, makama karşı olan istek ve meyil, bir şehvettir. Bunlar nefsin arzusu demek Şehvet arzu demek yani. İştaha demek. Yani kuvvetli arzu demek. Nefsin kuvvetli arzuları vardır. Nefsin o kuvvetli arzuları kişiye yar iken, kişide o arzular var iken yani kişi kendini bilemez. Kendini anlayamaz. Mahiyetini kavrayamaz. Kendisini bilemeyince de marifetullah'a eremez. Rabb'ını hiç bilemez. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu sırrına eremez. Onun için şehvetlere hakim olabilmek, şehvetlerden kurtulmak, şehvetlere dur diyebilmek lazım. Ne zaman dur demek lazım? Hiç mi şehvet olmayacak insanda? E hiç şehvet olmazsa hiç yemek yemeyecek, kahvaltı etmeyecek, öğle yemeği yemeyecek, akşam yemeği yemeyecek e bir haftada ölür insan. Bir haftada ölmesi 15 günde ölür. Meşru çizgıdan fazla. Gayrı meşru ve aşırı dozajda Arzulara yüz vermeyecek normal tamam şu kadar yemeğe hakkım var ya bakalım diyeceksin yani adamı has ediyorlar hasse de gene de gardiyan getirip yemeğini veriyor yemeksini bırakmıyorlar yani Gene bir ihtiyacını veriyorlar tamam kişi de nefsinin gerekli olan ihtiyacını karşılayacak ama nefsinin arzuları bitmez tükenmez kesilmez üselenip nefsin arzuları verildikçe artar. Ben kendimden biliyorum sabahleyin kahvaltı etmezsem öğleyin hiç yemek istemiyor canım. Sabahleyin birazcık kahvaltı ettin mi? öğleyin kurtlar gibi acıkıyor. Neden? Nefsi biraz tatmin ettin, yemek verdin öğlene daha azdı. Öğlene versen ikindiye yemek ister. İkindiye versen akşama bir kuzuyu çevirip pişirsen yiyecek gibi bir hale gelir. Yani nefsin arzuları verildikçe artar. Azalmaz, tatmin oldukça kesilmez Gittik artar. onun için vermemek lazım. Nefsu ketifli, intuhmil hüseb ve alahub bir ve mı? Yani nefis çocuk gibidir. Meme vermeye devam edersen kazık kadar olup gene meme vermek ister. Ama kesersen kesilir. Kesmek lazım yani belli bir noktadan sonra o kazık kadar çocuk olduktan sonra da yememeyecek değil ya o zaman da kesmek lazım o halde şehevatı nefsaniye ki yemektir içmektir cinsi arzudur efendim mal sevgisidir büyük sevgisidir makam sevgisidir efendim rahat sevgisidir e eğlence sevgisidir keyif sevgisidir vesairedir kuvvetli arzular. insanın içinde binlerce arzu kıvranır, kaynaşır, dürter durur insanı şöyle yap böyle yap diye demek ki bunları dur demeyi bileceğiz, bunları bizginlemeyi öğreneceğiz bunları öğrenemezsek marifetullah ilerleme tasavvufta yükselme olmaz nefsine hakim olamıyor, pat, pat düşer, birazcık tırmanır ayağa kayar, yine uçurumun aşağısına düşer birazcık tırmanır, yine aşağı düşer efendim biraz tırmanır yine aşağı düşer, nefsinin esiri olan, ilerleyemez aşağı düşer Yerinde sayar. Yerinde saymakla da kalmaz, geri gider. Sonuncu cümleyi okuyalım. Ve kâle Ebu Yezid, kâle i̇şte ve kâle Ebu Yezid, el cennetü lâ khatara laha inde ehlil mahabbeti. Ve ehlül mahcubu ne bi mahabbetîm. Cennetin diyor Bayezid Bistami mahabbet ehlinin yanında bir ehemmiyeti yoktur. Ve ehlül mahabbeti ve mahabbet ehli mahcubu ne bir mahabbeti muhabbet mahabbet ehli de. Mahabbetleri dolayısıyla hicablanmıştır. Yani perde ve engel onların sevgileridir. Yani abitler var, zahitler var, efendim Arifler var, bir de aşık sadıklar var. Allahı seven, Allah'ın aşık kulları var. Allah'ı sevdiğini gözün hiçbir şey görmez. Cenneti bile görmez. Cenneti bile düşünmez. Müminler <münhüm> men yuredü'l dünya ve müminler men yuredü'l Müminlerin bir kısmı dünyayı istiyordu, bir kısmı ahiret sevabını istiyordu. Bir de yüksek derece müminler vardır ki, onlar da Allah Teala hizmetlerini isterler. Bunlar hakkında da ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Ne deniliyor onlara? Efendim, vasfî vasbir nefseke ma'allezîne yed'ûne rabbahum bil-ğadaati ve aşiy yuridu vechehu bak ne dünyayı istiyor ne ahireti istiyor yuridu vechehu Allahu Teala Hazretlerinin vecihi pakine aşık onu istiyorlar. Yeduna rabbuhum bil ve ve'l aşi. sabah akşam Allah'a dua ediyorlar, yana yakılar, zikir yapıyorlar, ibadet ediyorlar. Efendim Allah'ın zatı pakini istiyorlar. Gözlerinde başka şey görünüyor. Mevlalarını istiyorlar. Demek ki minküm men yuridil dünya sizden bir kısmınız dünya ehledir dünyayı istersiniz ve minküm men yuridil ahire ve sizden bir kısmınız da vardır ki ahiret peşindedir, cennet peşindedir ve minküm men yuridil Mevla, demek ki bir de Mevla'yı isteyenler vardır, işte Mevla'yı isteyenler aşık-ı sadıklardır yani Allah aşıklarıdır halis, muhlis, muhabbet ehli olan kullardır Efendim bunların nazarında cennetin büyük bir şeyi yoktur, yani onlar cennete de pek e, onu da düşünmezler. Allah'ı düşünürler sadece. Allah'ın rızasını kazanmayı düşünürler. Ve muhabbet evli de bu muhabbetleri dolayısıyla perdelidir. Muhabbet de bir perde oluyor. Onu da geçmek lazım demek ki. Bu sözden o anlaşılıyor. Allahu alem. Muhabbetle insan ayağına takılır. Hakikaten insan fazla bir şeyi fazla sevdi mi o da kendisine bir normal insandan başka bir duruma getirir yani insana. Ondan da sıyrılmak lazım. Tam manasıyla efendim, olgun olabilmek için on, on, onu da geçmek lazım. Daha da istikrarlı bir hale gelmek lazım. O da kendilerine şey yapmaz. Hani ne derler, muhabbetin gözü kördür derler. Yani insan sevdi mi, keşeye yumi ve yusimmu denir. Bir söz var, bir şeyi sevmen, senin gözünü kör eder, kulağını sağır eder. Yani sevdiği şeyde sevgisinin çokluğundan dolayı bazı şeyleri görmez hale gelir, duymaz hale gelir. Sevgi insanı köreltir yani. Bazı şeyleri görmesini engelleyebilir. O da bir çeşit hicap oluyor, perde oluyor diye onu söylüyor. Demek ki onu da geçmek lazım. Oradan da yükselip daha da şöyle temkinli, istikrarlı efendim basiretli bir hale getirmek lazım. Hiçbir şey perde olmasın. Ve e, Cenab-ı Mevla'yı aşikara icabsız seyredirmesi Arif'in mümkün olsun. Allahu Teala Hazretleri şu güzel halleri siz ve biz müminlere de lütfuyla, keremiyle ihsan eylesin. Hmm. Allahu Teala Hazretleri gafletten uyandırsın. İhaletten <gülüyor> kurtarsın. Zülfanı'nın <gülüyor> temadinde cümlemizi bir şeref eylesin. Fatiha'yı şerife maal besmeyle. <gülüyor> <gülüyor>